Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bizi kendi evlerinden bir evde, kendi kitabından bir bölümü okumak ve anlamak için bir araya getiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Siz biraz basınlayacağım ne yapsak diye baktım. Evet. Allah Teala Sağlığımızı, afiyetimizi daim etsin ve e, artık bütün dünya bir mahalle gibi oldu, bütün dünyanın bir mahalle gibi olduğu ve her şeyin gözümüzün önünde cereyan ettiği bu günlerde aklımızı eren, aklı erenlerden, eli gücü yetenlerden, yolunu bilenlerden, bulanlardan ne yapacağını şaşırmayanlardan etsin Rabbimiz böyle bir niyazla başlamış olalım ve e, bunu söylemeye de ben utanıyorum çünkü bu bizim görevimiz ama e, bizim eksik bıraktığımız hatta hiç yapamadığımız yerlerde Rabbimiz imdada yetişerek Müslüman kardeşlerimizi yeryüzündeki bu felaketlerden bu utanılacak bizim adımıza utanılacak hallerden e, muhafaza buyursun, yardım etsin, yardımını göndersin. Bizim içimizde e, belki de ateşimiz söndü bizim. E, o sönen ateşi de Rabbim Hay ismiyle tekrar dirilsin inşallah. E, bir kuvvet versin de böyle hani, e, kendimizi oyalamaktan kurtulalım. Öyle diyelim. Şimdi bugün sizlerle burada bir saatlik bir zamanımız var arkadaşlar. Ben size daha önce Şerife Hocamla, kıymetli vaizimiz, hocamız, Şerife Hocamla konuştuk. Keyf Suresi çerçevesinde Kur'an-ı Kerim'de şahsiyet meselesini konuşacağız, kişilik, karakter, ahlak meselesini konuşacağız. Ve bunun aslında nasıl inançlarımızdan, davranışlarımızdan ayrışamayacağını göreceğiz. Yani, Bizim bir Müslümanın şahsiyeti inançlarından bağımsız değildir davranışlarından bağımsız değildir zora düştüğünde ne yapacak işte onları görmeye çalışacağız. Fakat Kehf suresi aslında 110 ayetlik bir sure, orta uzunlukta bir sure, bir bakara suresi gibi değil ama içerisinde dört önemli kıssa anlatılıyor. Bir de Kısa bir telmihle de Adem kıssasına da temas ediliyor, onu da sayarsak beş tane kıssa var e, bu surenin içerisinde. E, biz bunlardan ilk ikisi üzerinde durma fırsatı bulabilirsek, bu bir saatin içerisinde kendimizi e, kısmetli addedelim, öyle sayalım. E, sonuna doğru eğer sabrederseniz, sonuna kadar dinleyebilirseniz, sonda da bir 10-15 dakika kadar belki sorularınıza zaman ayırırız. Ee, sorularınızı burada sesli olarak sorun. Kalkıp çıktıktan sonra ayakta sormayı tercih ediyorsunuz ama burada sorduğunuz sorular çok daha bereketli çünkü onun cevabından herkes istifade ediyor. Ee, efendim. Bir de zaten çok özel olmayacaktır, anlatılanlarla ilgili olacaktır. Sorularınızı da buradayken sormanızı e, şimdiden zihnen ona hazırlanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu sure... E, Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen her surede olduğu gibi e, Kur'an'ın yani bu okuduğumuz metnin bu kitabın değerine işaret ederek başlıyor. Yani adeta şöyle diyor Rabbimiz, sen ne okuduğunun farkındamısın, elindeki bu kitabın ne olduğunun sen farkındamısın deyip bize hatırlatıyor e, bunun değerini. İlk altı ve ayet. Kehf suresinde arkadaşlar Kur'an'ın değerinden, kıymetinden bahsediyor ve Kur'an'ın kıymetini de hamd yani Kur'an'a nasıl diyelim sahip olmak kelimesi çok iddialı da Kur'an bize nasip olduğu için Kur'an'a iman etmek, ona ulaşmak, istediğimiz zaman açıp okuyabilmek bize nasip olduğu için Allah'a hamd etmemizi adeta Cenab-ı Hak bize öğretiyor. Elhamdülillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi enzela ala abdihil kitab velem yec'allehu iveca gayyemen lüyündira efendiye ve esen şevi'den uzunca devam ediyor ayet-i kerime. Ne diyor burada Rabbimiz? Diyor ki, kitabı indiren Allah'a hamd olsun. Şimdi bak arkadaşlar çok bilinen bir söz vardır. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Ee, balıklar içinde yüzdükleri suyun değerini bilmezlermiş. Çünkü o suyun dışında bir hayat bilmedikleri için. Biz de mesela oksijen, Allah'ım çok şükür oksijen var nefes alabiliyorum diye şükrettiğimizi ben şahsen hatırlamıyorum siz herhalde böyle bir şükürlik yapmadınız. Niye? Çünkü çok alıştığımız için ne demek yani zaten ben hayattaysam zaten oksijen var ve ben nefes alabiliyorum demektir. Ee, bu bir nimet çok e, kolay ulaşılır ve sıradan olunca onun sıradanlaşıyor ve bizim zihnimizdeki değerini kaybediyor. Yani onu o konuda bilinçli olmuyoruz artık. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'deki nimet olarak görülen ve şükür vesilesi, hamd vesilesi olarak görülen Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği bu o, ifadelere ben bir defa dikkatinizi çekmek istiyorum konumuzdan bağımsız olarak. Yani Cenab-ı Hak bize diyor ki elinizde nasıl bir servet var? Nasıl bir kıymet var? Siz nasıl bir hazineye sahipsiniz? Ve bir Kol boyu uzaklıkta yani uzanıp kitabı aldığınızda açıp Allah'ın muradını okuyabiliyorsunuz Allah'ın kelamını okuyabiliyorsunuz bu nasıl bir nimet farkında mısınız diyor ve bunun için kendisi hamd ediyor kendisi hamd ederek adeta bizim dilimizden hamd etmemizi öğretiyor tavsiye ediyor bize ve Burada önemli bir sıfatına başka yerde rastlamadım. başka e, her yerde yani Kur'an'ın e, değerinden bahseden ayetlerde farklı farklı sebeplerle bu değere işaret edilir. Burada da bir e, ilginç bir e, ifadeyle velem yec'en lehu ivecen içinde hiçbir eğrilik olmayan bir kitap. Yani arkadaşlar bu kitap dosdoğru konuşur. Öyle lafı dolandırmaz neden? İnsan ne zaman lafı dolandırır arkadaşlar? Karşındakini kırmak istemez, üzmek istemez, kendi başını derde sokmak istemez. Aman şuradan işte bir soru sorulmuştur veya bir konunun tam içine düşmüşsünüzdür. Konuşursanız başınız derde girecek, buradan nasıl hani en kolay çıkarım diye böyle lafı dolandırırsınız. Mesela birisi anlatır anlatır derdini sonra der ki haksız mıyım ama? Şimdi siz de içinizden diyorsunuz ki haksız. Yani biliyorsunuz haksız olduğunu. Ama haksızsın deseniz bir saat daha konuşacak. Ne yapıyoruz? İşte orada lafı dolandırıyoruz değil mi? Kabiliyetimiz miktarcı. İşte allah Teala böyle yapmaz arkadaşlar. allah Teala açıkça, dost doğru, hiçbir yamukluk, hiçbir dolandırma içermeden net bir şekilde konuşur. Böyle olduğu için içinizde açıp merak edip Kur'an'ın mealini, tefsirini okuyanlar e, bir parça bunu efendim çoğaltarak bir vukufiyet kazananlar var mı bilmiyorum. E, Kur'an okudukça arkadaşlar meali'nin yani manasını muhtevasını bazen canımız sıkılır. Şimdi bazıları bana diyorlar ki hocam biz Kur'an okuyunca bir rahatlıyoruz bir rahatlıyoruz diyorlar. Diyorum ki anlamıyorsunuz da ondan Anlasaydınız nasıl rahatlayacaksınız? Şöyle yanacaksınız diyor, böyle azap edeceğim, böyle sorguya çekeceğim sizi diyor. İşte Allah'ın karşısına vardığınızda tir tir titriyeceksiniz diyor. Ne bileyim yani dünyadaki bir takım dünya hayatımıza dair kurallar koyuyor, bazı izahlar yapıyor. Bunların çoğu unutmayın bunu arkadaşlar nefsimizin hoşuna gitmez. Bunların çoğu nefsimizin hoşuna gitmez ne diyorsunuz hoca? Biz bu, e, bu camiye bunun için, bunu duymak için mi toplandık? Evet arkadaşlar, neden biliyor musunuz? Çünkü bu kitap nefsimizi terbiye etmek için inmiştir. Nefsimizi terbiye etmek için inen bir kitap nefsin hoşuna gitmez. Çünkü nefsi sınırlayacak, kurallar koyacak, birazdan göreceğiz. E, hocam gerek olduğunda... Ee, birazdan göreceğiz. Mesela toplumla ters düşersiniz bazen bu kitap yüzünden. Daha doğrusu Allah'ın yoluyla toplum çatışır, çelişir birbiriyle. Toplumun yoluna Mesela Ashab-ı Kehf'in kıssası böyle bir kıssadır. O toplumun yoluna gidersen bütün inançlarından, değerlerinden vazgeçmen gerekecek. Ne yapıyorsun? Bazen kabuğuna çekiliyorsun o uzaklaşıyorsun, uzaklaşmazsan kendini kaybediyorsun, sen diye bir şey kalmıyor ortada. İşte dolayısıyla Allah-u Teala mesela safların ayrışmasını ister, müminin e, sıkı bir duruşunun olmasını ister, hakkın yanında, doğrunun yanında cesurca, Efendim hiç lafı eğip bükmeden dindik durmasını ister. Hatta gerekiyorsa bunun için değil mi kaç tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de? E, canıyla, malıyla mücadele etmesini ister. Cihattan bahseden ayetler yüzlerce ayet var yani bu mücadeleden bahseden. E, ve bunun nefsimizin hoşuna gitmemesi son derece normaldir arkadaşlar. Buna şey yapmayın yani hanginiz diyet listene gidince diyet verdiği listeyi of oh, oh ne kadar güzel yani harika bir yemek listesi şahane diyor musunuz yani arkadaşlar canınız sıkla sıkla çıkıyorsunuz yani ben bunu nasıl koyacağım yani. Hatta demiş ya adam, bunları yemekten önce yiyeceksin, yemekten sonra mı demiş. Yani canımı sıkılıyor, doktora gidiyorsunuz, doktor mesela alıştığınız hayatın dışında bir şey söylüyor size işte. Her gün bu kadar yiyeceksin diyor, ne bileyim şunu asla yemeyeceksin diyor. İşte uykunuzla ilgili bir şeyler söylüyor. Diyor ki mesela en doktorların en sevdiğim özelliği arkadaşlar, stres yapma diyor. Böyle gülüyorum yani. <gülüyor> Stres, stres yapma diyor. <gülüyor> Doktor, ya bunu duymak için mi şu kadar bin lirayı verdim diyorsunuz. Ee, dolayısıyla onların söyledikleri de yani nefsin hoşuna gitmiyor. Çünkü nefis ne istiyor biliyor musunuz? Nefis dediğimiz arkadaşlar dürtüleriniz, iç güdüleriniz. Yani hoşumuza gitmeyebilir ama bizim hayvani tarafımız, bizim bir biyolojik ve hayvani tarafımız var. Bugün e, günümüzde yani bütün dünyaya baktığımızda arkadaşlar hep o tarafa oynanıyor. Bütün reklamlar o tarafa hitap ediyor. Hayat tarzları, postmodernizm, felsefeler hep insanın o hayvan tarafına, nefsani tarafına hitap ediyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü orada biz ipimizi koparırsak müthiş bir e, müşteri haline bu ekonomik pazarı. Bu üretilen sanatların, müziklerin, işte onların bize dayattığı hayat tarzının, bu tüketim tarzının, bu yaşam tarzının harika bir müşterisi haline geliyoruz. Yani şöyle düşünün, bağını koparmış oluyor nefsimiz. Nefsimizin bağını koparmasını istiyor bizden bu çağdaşmaya. Çünkü ancak o zaman dediğim gibi biz onlar için e, her konuda avlanmaya müsait ve tüketilmeye müsait, istifade edilmeye müsait hale gelmiş oluyoruz. Ben efendim kendi Kur'an'ın Kur bize gösterdiği örnek şahsiyetlere doğru ilerlemeye çalışayım. Şimdi bu bir ve altıncı ayet-i kerimeler arkadaşlar Kur'an'da hiçbir eğriliğin olmadığını inanmayan ve bu Kur'an'ın Allah'a ve ahiret gününe inanmayanları uyarmak, ameli sahip, ameli salih sahibi Müslümanlara da yani düzgün yaşayan, bunun altını çiziyorum arkadaşlar, sadece Müslüman değil, düzgün yaşayan Müslümanları müjdelemek için gelmiştir. İmanla amel birleşmediği zaman Kur'an'daki bu müjdelere de efendim muhatap, olmuyoruz maalesef o konuda ama hani hayal kırıklığı yok, karamsarlık yok. Cenab-ı Hakk'ın yardımını istiyoruz. Ameli salih dediğimiz nedir arkadaşlar? Allah Teala'nın bizden istediği şekilde yaşamak. Bunu ameli salih i de herkes kafasına göre yorumluyor. Güzel davranışlar diyor mesela. Ya güzel davranışlar da kime göre güzel? Yani şimdi şimdi şuradan çıksam Teşfikiye Camii'nden mesela sorsam geçen bir kaç kişiye güzel bir hayat nasıl olur desem Onların tarihine göre bir yaşadığımda ben amel-i salih yani Bu güzeli kim söyleyecek? Bu hayatın güzel olduğunu kim söyleyecek? ameli salih Allah'ın güzel dediği hayattır arkadaşlar. Mesela bugünkü insana göre bazılarına göre yani hepsi değil. E, sınırsız kazanmak güzeldir. Nereden gelirse gelsin. Akıllılıktır yani. Sınırsız para sahibi olmanız. Çok zengin olmanız. Ama ameli i salih Sahibi birine göre, helal az da olsa helal olan güzeldir. Almun teri, kimsenin hakkı geçmeyen, kimsenin gözü kalmayan helal olan kazanç güzeldir. Bunu buradan siz kıyaslayabilirsiniz. İşte bu kitap bunun için inmiştir. Nedir? Hakikati dost doğru açıklamak, inanmayanları uyarmak, inananları arkadaşlar bana bakın, Orada iki kişi konuşuyordu fıs fıs duyamayacaksınız <gülüyor> ne olduğunu. <gülüyor> Efendim inanmayanları da ikaz etmek için indirilmiştir. Peki Peygamber Efendimiz'e bir teselli var 3 üçüncü ayette arkadaşlar. Üçüncü ayetime bir bakayım ona. Efendim he, altıncı ayette arkadaşlar. Altıncı ayette diyor ki sen inanmayanlar için kendini helak edercesine üzülme. <gülüyor> Bunu da bir biraz konuşup açıp geçelim. Çünkü bugün arkadaşlar eskiden insanlar bloklar halinde yaşıyorlardı. Şu köy Müslüman köyü, şu köy Ermeni köyü, şu köy işte bilmem ne köyü, şu mahalle işte Müslümanların mahallesi falan. Şimdi öyle değil. Evlerin içi bile karışık. Ee, Geçen de birisi soruyor aileden. İşte falanların yaptığı yenir mi diyor. Dedim ki o falanların e, yaptığını yenmeyecek diye bir kural yok zaten de. Hani adı Ahmet Mehmet olanın Müslüman olduğu belli değil ki bugün. Yani Müslüm, kim Müslüman kim değil. Çok net değil. Tek tek konuşmadan insanlarda bunu anlayamıyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar artık ailelerimizin içinde bile... İşte ben agnostikim diyenler, ben deistim diyenler, benim ailemde mesela ki benim ailem tamamen neredeyse tamamen arkadaşlar İmam Hatip, Kur'an kursu işte bu çevreden oluşuyor. Uzak yeğenlerden birisi bir gün oturuyoruz böyle dedi ki, ben dedi hem Müslümanım hem Şaman dedi. Yani aynı kendine bir şey ortaya karışık bir din yapmış, yani biraz oradan almış, biraz oradan almış. Dolayısıyla Karıştı yani. Artık belki de her gün aynı sofraya oturduğumuz insanlar içinde bile imanını kaybetmiş olan, kaybetmek üzere olan veya zaten hiç inanmamış. Bize mesela bazı anne babalar çocukları işte e, böyle vahim bir hata yapınca böyle uyanmıyorlar ve hemen hocaların kapısına geliyorlar bize işte geliyorlar. Bu çocuğum işte şöyle yaptı falan. Halbuki çocuk hiçbir zaman Müslüman olmamış ki. Onu konuşmamış bile çocuğuyla. Yani sen Allah'a inanıyor musun? Ahirete inanıyor musun? Öldükten sonraki hayata. Bu bu kitabın Allah'ın kitabı olduğuna inanıyor musun? Bunları hiç konuşmamış. Ne zannetmiş? O benim çocuğum ya kesin Müslüman'dır zannetmiş. Sonra işte bambaşka bir hayat yaşamaya başlayınca gözüyle görünce ancak anlıyor. E, dolayısıyla arkadaşlar bunlar artık bizim e, aynen İslam'ın ilk yıllarındaki gibi Peygamber Efendimiz'in ilk görevlendirildiği zamandaki gibi her evin içinde birbirine karıştı. Ee, İnananla inanmayan. Peki birisi inanmıyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Bu konu aslında başlı başına bir konu ama değinip geçeceğim. Ne yapacağız arkadaşlar? İşte anlatırız elimizden geldiğince. Sorularını cevaplandırmaya çalışırız. Peki biz anlatınca veya götür, mesela şöyle yapıyor çoğu Götüreyim ben bunu falan hocaya diyor. Gençlerden biri işte diyelim ki başka bir dine geçmiş. Geçen epey oluyor. Mesela bir ee, arkadaşım çocuğu öyle bir din ismi söylemiş ki, biz bile bilmiyoruz. Duymadık öyle bir din yani. Ben o din dedim falan demiş. Şimdi ne yapıyoruz? Bir hocaya gidiyoruz, soruyoruz. Çocuğumuzla konuşsun, çocuğumuzu yola getirsin falan istiyoruz. Veya kendimiz işte elimizden geldiğince açıklıyoruz. Peki olmuyor. Ne yapacaksın? Arkadaşlar. İşte bu 6. ayet kelime diyor ki fele elleke Bağır kendini atasari ilim inanmazlarsa esef. Bu Kur'an'a inanmazlarsa arkalarından üzülerek kendini mi tüketeceksin? Yani kendini helak mı edeceksin inanmıyorlar diye diyorsun. Şunu unutmayalım arkadaşlar hani varsınlar ne yaparlarsa yapsınlar demiyorum ama birazdan ileride gelecek bu Kef Suresi çok ilginç başta böyle... Birer cümleyle değindiği konuları ileride açıyor ayetlerle. Hangi ayeti o? Onu da size söyleyeyim. Arkadaşlar, efendim bir dakika. Neyse, bulamadım şu anda. Dur bakalım, şuraya da bakayım. Heh, 29. ayet kerime. 29. ayet-i kerime arkadaşlar diyor ki: "Leculih hakkum min rabbikum feman sha'a e felyumin ve men sha'a 29. ayette tekrar o baştaki konuya döndü. Hak Rabbindendir. Yani Cenab-ı Hak size doğruyu, yanlışı açık bir şekilde anlatmıştır. Ve bu kitap yetmezse ki yetmeyecek diye gözünüzle örneğini de görün diye peygamberler de görevler vermiştir. Hak ayan beyan ortadadır. Doğru yol, yanlış yol. Cennete giden yol, cehenneme giden yol. Hepsi bellidir. Hemen şa'a efer yukmin, dileyen iman etsin, وَمَنْ شَاءَ اَفَرْ يَكْفُرْ Dileyen de inkar etsin. Ama ne var? Bu bir serbestlik. Evet Allah serbest bırakıyor bizi. Bir şamda arkadaşlar. Sonunun nereye gideceğini önceden bildiriyor. Yani serbestsin. İman edebilirsin. inkar edebilirsin. İnkar edersen, bu, yani bu yola girersen şuraya çıkıyor. Bu yola da girersen şuraya çıkıyor diye. O yolları da bize en baştan anlatıyor arkadaşlar. Demek ki şunu unutmayalım, ee, biz hiç kimseyi zorla iman ettiremeyiz. Özellikle inanç konusundaki baskı, bunu her zaman söylüyorum, İnsanı mümin yapmaz, münafık yapar. Yani bu sefer ne olur arkadaşlar, çocuklarınız size rol yapmaya başlar. Baktı ki baskı görüyor, ee, rol yapmaya başlar, size farklı davranmaya başlar, paralel hayatlar diyoruz buna. Yani öyle şeylerle karşılaştırıyorum. Müslüman bir ailenin çocuğu ama dışarıda bambaşka bir hayat, paralel bir hayat yaşıyor. Ee, efendim rol yapmaya başlar. Bu da onu daha kötü bir konuma iter. Ee, bunu niçin anlatıyorum arkadaşlar? Kıyamet gününde Kıyamet gününde biz Allah'ın huzuruna kaç kişi olarak çıkacağız? Yanınızda sizi korumak için kaç kişi gelecek arkadaşlar? hiç kimse gelmeyecek. Biz Allah'ın huzuruna tek başımıza çıkacağız. Hayatımızın hesabını tek başımıza vereceğiz. Bu nedenle hiç kimsenin, zaten biraz sonra Ashab-ı Kehfin kısasında da bu anlatılıyor. Müslüman şahsiyeti arkadaşlar, kuvvetli bir Müslüman, şahsiyeti güçlü bir Müslüman, hiç kimsenin Hatırı, baskısı veya işte psikolojik manipülasyonları vesaire karşısında haktan şaşmaz. Çünkü ben bu hayatın hesabını tek başıma vereceğim. O sırada sen olmayacaksın. Birini mutlu etmek için, aman e, uyum sağlamak için, efendim ne bileyim yani sorun çıkmasın diye. Bu sorun çıkması var ya kadınların baş belası arkadaşlar. Aman ağzımızın tadı bozulmasın diye, haktan sapmak, haramları e, yavaş yavaş kendine alıştırmak, efendim, inandığı değerlerden uzaklaşmak, inandığı değerlere aykırı hareket etmek, işte bizim şahsiyetimizi zaman içerisinde zedeleyen ve Allah'ın karşısında da büyük bir pişmanlık sebebi. Zuhruh Suresinde diyor ki, ''O gün yevme ya'abdub dâhibu alâ yedey, Yakul ya leti intakeltu ma'a'r rasul. Yakul ya leti lam astakid fulana'l O gün günahkar kişi diyor kıyamet gününde kollarını kemirecek. Ellerini kollarını kemirecek. Keşke falancayla arkadaş olmasaydım. Ya leti intakeltu ma'a'r rasul. Keşke peygamberin yolundan gitseydim diye ellerini kollarını kemirecek. Niye ellerini kollarını kemiriyor arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> tefsirler diyor ki çünkü gözyaşları gidecek ağlayacak ağlayacak ağlayacak artık ağlamak ona yetmeyecek kendi kendini böyle kemirecek ben dünyadayken nasıl oldu da bununla arkadaşlık ettim diye bu bakımdan şahsiyetli Müslüman arkadaşlar inançları bellidir değerleri değer ne demek değer kelimesi çok konuşuluyor da pek böyle <gülüyor> net değil zihinlerimizde sanki doğru nedir yanlış nedir? İyi nedir? Kötü nedir? Güzel nedir? Çirkin nedir? Bu konudaki fikirleri açık ve nettir Müslümanın. Doğru, Allah'ın doğru dediğidir, peygamberin doğru dediğidir. tabii bu konuda da tartışmalar var ama mezhepler vesaire oralara girmiyorum. Efendim güzel odur, iyi odur. Efendim ve bu doğrunun, iyinin, güzelin yanında yani değerlerini korumak için kimseden çekinmeyen, tabii ki kavga ederek değil. Arkadaşlar birazdan göreceğiz. asam Kef ne yaptılar? Girişelim şu topluma demediler. Bazen kendi içine çekilerek, bazen her şeyden uzaklaşarak o dünyadan uzaklaşmamız gerekir bazen. İşte onları konuşacağız arkadaşlar. Ama asla ve kata kendinden vazgeçmeyerek. Burada problem ne biliyor musunuz? Problem şu. Hepimizin kendimize şunu sormamız gerekiyor. Başta benim ...bunu anlatan kişi olarak, benim inancım, inançlarım, yani Allah'a imanım, ahirete imanım, peygambere, kitaba imanım... ...benim değerlerim, yani Kur'an'ın doğru dedikleri, güzel dedikleri, iyi dedikleri ne kadar benim karakterim haline gelmiş. Yoksa bunlar böyle takılıp çıkarılan aksesuar gibi mi? Yani yeri geldiğinde Müslüman aksesuarını takıyorum ama bana biraz ağır geldiğinde onu çıkarıyorum efendim veya işte başka hayatlar başka doğrular başka güzeller başka de aynı rahatlıkla onların içinde de hareket edebiliyor muyum? Yani arkadaşlar böyle şey soyut anlatınca çok anlaşılmıyor örnek vereyim mesela alışveriş yaparken de Peygamberin yolunda mısın? Anlatabiliyor muyum? Peygamberin yolunda mısın? Ziyafet, misafir hazırlanıyorsun, sofra hazırlıyorsun. Peygamberin sofrası gibi mi? Yoksa peygamberimizin firavun sofrası deyip oturmadığın sofralar gibi mi? Ne bileyim evleniyorsun, eş arıyorsun, çocuğunun eğitimiyle ilgili kararlar alıyorsun. Çok ilginç bu konudaki yaklaşımlarımız arkadaşlar. Diyor ki mesela hocam diyor, ben bu çocuğa diyor, ''Dinini de öğrettim. Neden böyle oldu bilmiyorum.'' diyor. ''Nasıl öğrettin?'' diyorum. ''Her yaz camiye gönderdim hocam.'' diyor. 10 yaşına, 12 yaşına kadar. Ee, az değil. Yani iyi bir şey yapmış. Orada bir camideki hocaya da iş düşüyor. Ama size soruyorum arkadaşlar. Yani şöyle diyebilir miyiz? Mesela birisi sel var, korkunç bir sel. Birisi de o sele kapılmış kenardan böyle gidiyor. Ortaya doğru sürükleniyor. Ona diyorsun ki sana çalı da uzattım. Şu çalıya tutunsaydın. Ya çalıyla oradan çıkabilir mi yani o selden? Hani sağlam bir organ atmalıydın. Ne bileyim başka bir, bir şey bulmalıydın yani bulabileceksen eğer. Bulamayacaksan zaten yapacak bir şey yok. İşte ait gelmedi dendiği gibi. Ee, arkalarından bakacağız arkadaşlar. Kendimizi de helak etmeyeceğiz. Neden? Çünkü arkadaşlar biz başkaları için yaşamıyoruz. Bak burası çok önemli. Bunu hanımların çok hatırlamaya ihtiyaçları var arkadaşlar. Evet bizim ailemiz, kardeşlerimiz, ana babamız, çocuklarımız, eşlerimiz çok kıymetli. Bazılarımız için hayattaki pek amaç. Bunların mutluluğu yani. Bazılarımız için. Ama Kur'an'daki Allah'ın bizde görmek istediği şahsiyete baktığımız zaman arkadaşlar kendimizi bunlara feda etmenin, bu nedenle namazları aksatmanın, bu nedenle sadakalardan mahrum kalmanın, bu nedenle ilimden bir takım e, ibadet, dua, zikirlerden uzak kalmanın, bu nedenle bazı günahların, onları mutlu etmek için bazı günahların içine düşmenin bize hiçbir faydası olmayacak. Bizi ee, yok eden bir süreç. Bizim şahsiyetimizi yok eden bir süreç. Şunu da unutmayalım. Kur'an-ı Kerim'de e, birkaç yerde, sayısız yer değil, birkaç yerde geçiyor. Ee, kıyamet gününde arkadaşlar, eğer cehennemlik olursak, Allah korusun, diyecekmişiz ki: "Yevet dülmucrimu lev yeftidi min adabi yomi bi beni ve sahibatihi ve ahih ve Günahkar kişi kıyamet gününde evlatlarını, kardeşlerini, bütün içinde yetiştiği ailesini, eşini, çocuklarını kendi yerine cehenneme fidye olarak vermek isteyecek. Ayet-i Kerime'ye göre. Yani diyecek ki, Ya Rabbi çocuklarımı at, yeter ki beni atma cehenneme. Onun için yani çocuklar hatırına, eşler hatırına, işte konu komşu kardeş hatırına çok şey yapılır. Çok şeyden vazgeçilir ama Allah'ın hatırı kırılmaz arkadaşlar. Müslüman şahsiyetinin kuvveti buradan kaynaklanır. Müslüman şahsiyetinin kuvveti nereden kaynaklanır arkadaşlar? İlişkide bulunduğu, hayatında ilişkide bulunduğu varlıkları hiyerarşik bir sıraya koyar Müslüman. Yani evet çocuğum değerli, önemli bana emanet ama yeri neresi? Mesela çocuğumuz ana babadan önce mi geliyor, sonra mı? Sonra geliyor arkadaşlar. Ana babamız Allah'tan önce mi geliyor, sonra mı? Sonra geliyor. Yani ana babamız Allah'ın hatırını kırdıracak bir şey bizden istiyorlarsa yapmayız. Ama ana babamızın hatırını çocuğumuz için kırmayız. Çünkü çocuk ondan sonra geliyor. Arkadaşlar da geliyor arkadaşlar? En son. Bugün arkadaş birinci sırada ana babadan önce, aileden önce, herkesten önce gelebiliyor bazılarımızda. İşte bu sıralamayı bu önem sırasını karıştırdığımız için de ilişkilerimizde problemler yaşayabiliyoruz. Sonra yedi ve sekizinci ayetlerde arkadaşlar dünyanın başını ve sonunu bize söylüyor. Efendim yeryüzünü diyor biz diyor size süsledik. Niye? Çünkü orada sizi imtihan edeceğiz diyor. İmtihan etmek için orada bulunuyorsunuz diyor. Fakat e, günü geldiği zaman da bütün bu süs bu ziynetler, şimdi canımızı dolaştık mesela bir yapı hani şöyle şey gibi okyanusta bir ada gibi yani hani şu muhidin içerisinde bir yüce her gibi gerçekten. İşte ne bileyim bu muhite binalara yapılan masrafları düşünün. Ee, hocam ifade etti ben biraz Esma Yusna'ya çalıştım, Malik ismini şöyle anlatıyordum insanlara. Arkadaşlar şimdi bu Avrupa yakasındayız, şöyle hayal edelim. Tamam bak ama bunu hayal edelim içimizden. Nişantaşı sizin. Bütün nişantaşı. Binalar, dükkanlar hepsi sizin. E, oradakilerin hepsi sizin kiracınız. Nasıl hissedersiniz kendinizi arkadaşlar? Peki Avrupa yakası sizin? Bütün Avrupa yakası sizin, İstanbul. Veya dünyadaki beş büyük şehir sayın, Tokyo, New York, Paris, Londra, İstanbul hepsi sizin. Cenab-ı arkadaşlar bunların hepsinin sahibi. Hepsinin sahibi. Ve o kadar cömert ki arkadaşlar kafir, mümin ayırmadan kim çalışırsa, kim çabalarsa veriyor. Her zaman çalıştığı kadar vermiyor yalnız. Bazen denemek ister allah Teala veya bazen belli kötü bir gidişten bizi korumak ister. Onun için bazen vermeyebilir. Onlar istisnai durumlar. Yani sen nasıl bir Rabbe inanıyorsun? Nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Bunu hayal et. Onun için ama şunu düşün. Peygamber Efendimiz diyor ki bak nişan taşı sizin deyince hepsinizi, hepinizin yüzünde güller açtı arkadaşlar. Ben buradan görüyorum. Yani Cenab-ı Hak arkadaşlar ee, o kadar önemsiz görüyor ki dünyayı. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah'ın diyor şey dünyanın Allah katında sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı ondan bir kafire bir yudum su bile vermezdi diyor. Hiçbir değeri yok. İşte zaten 8. ayette diyor ki zamanı gelince biz o yeryüzündeki her şeyi kuru bir toprak haline getireceğiz. Aranızda gençler çok yok, azınlıkta ama sanıyorum arka taraflarda biraz daha var. Ee, bir takım böyle distopik e, filmler izlemişsinizdir. Yani geleceğe dair, dünyanın geleceğine dair bilim kurgu filmleri ama karansar. Nasıldır orada dünya arkadaşlar? Hiçbir yeşil kalmamıştır, sular kirlenmiştir, her yer toprak olmuştur, insanlar böyle robotlaşmıştır değil mi o filmlerde? İşte bunun geleceğini söylüyor biz orayı kuru bir toprak haline çevireceğiz günü geldiğinde diyor. Onun için şimdi mesela burada mülkü olan var mı aranızda? Vardır iyiki. Yani bir dairesi, oturduğu ev kendinin olan. Vardır yani. Peki size soruyorum arkadaşlar, 200 yıl önce kimindi o mülk? Yani biz benim benim diyoruz ya. Benim bu tarla benim, bu bahçe benim. Tamam da 200 yıl önce kimindi? 500 yıl önce kimindi? Arkadaşlar 600-700 yıl önce bu İstanbul kimin diye bir düşünün ve bu kadar sürenin dünyanın bütün tarihi içinde ne kadar kısa bir an olduğunu düşünün yani sizin o mülke sahip olduğunuz an ne kadar kısa ne kadar kısa var ya insanın hayatı böyle kızgın bir demir saçın üzerine bir damla suyun düşmesi gibi arkadaşlar. Orada cıs diye buharlaşıyor ya işte o kadar süreliğine biz buradayız. Kazanacaksak bu süre içinde kazanacağız. Onun için bizim e, çok kuvvetli bir şahsiyete ihtiyacımız var ki çeldiricilere, bizi Allah yolundan uzaklaştıranlara yani e, niye ben bu beş vakit namazı kılmıyorum? Niye kılmıyorum? Bana kim kıldırmıyor bunu? diye bir düşünüp bir an önce toparlamaya ihtiyacım var. Niye arkadaşlar? İşte Kur'an'ı bilmeniz lazım. İnsan suresinde mi? Müddessir suresinde. <gülüyor> diyor ki Rabbimiz kıyamet günü diyor cennetlikler, cennete, cehennemlikler, cehenneme yerleştiğinde cennetlikler soracaklar. Mâ seleke kum fî sekkar. Cennetlikler cehennemliklere soracaklar. Sizi cehenneme ne sürükledi? Görecekler çünkü birbirlerini. Orada tanıdıklarını da görecekler. Yani nasıl yaşadınız da cehenneme geldi bu yolun sonu? Sülük, sen kelimesin. Cehennemlikler diyecekler ki bakın sayıyorlar arkadaşlar. Galun, lem neku Biz namaz kılanlardan değildik. 2. ve lem neku miskin. Fakir fukarayı da doyurmazdık. 3 ve kulla lehûlu mu'al gününü gün edenlerle biz de günümüzü gün ederdik. Hedonistçe yani tam bir haz e, merkezli bir yaşam. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki, kıyamet gününde diyor kulun ilk önce namazına bakılacak. Arkadaşlar namaz çok sınav odaklı bir toplumuz biz. İyi kötü her evde sınavlara giren çocuklar var. Sınav şey namaz sınavdaki baraj sorusudur. Baraj sorusu ne demek? Bunu yapmadığında diğer soruları bilmenin hiçbir anlamı yok. Diğer bütün soruları bilsen de bu soruyu bilmiyorsan geçersiz sayılıyor. Allah affetmedikçe tabii. Allah isterse onu da affeder ama kuralını da baştan söylüyorum. Bunun için mesela şahsiyetle namaz arasındaki ilişkiye de dikkatinizi çekmek isterim bu surede geçmese bile. 9 ve 12. ayetler arasında arkadaşlar... Ee... Kehf kıssası başlıyor. Kıssaya bir giriş yapılıyor. Ve Cenab-ı Hak diyor ki işte bu Ashab-ı Kehf kıssası çok konuşuluyor toplumda. Siz diyor Allah Teala'nın e, ibret verici e, bir takım olaylarını Ashab-ı Kehf'ten mi ibaret sandınız? Hani biz neler biliyoruz? Bu dünyadan neler geldi? Neler geçti? Allah hani madem Ashab-ı Kehf soruluyor anlatayım diyor Cenab-ı Hak adeta yani. Böyle bir giriş yapıyor. Ve 10. ayette Arkadaşlar bir grup gençten bahsediliyor. Bu gençler mağaraya sığınmışlar ve demişler ki burası önemli ashabı Kehf'in duasıdır bu. Çok tavsiye ederim bu duayı ezberleyin. Her zaman söyleyin. Arkadaşlar bakın ne kadar kuşatıcı bir dua. Diyorlar ki Rabbena atina milledünke rahmeten ve heyyiklenâ min emrina raşedâ. Ne, diyor, ne demek istiyorlar? Ey Rabbimiz ma mağaraya sığınmışlar, sığındıktan sonra bu duayı yapıyorlar. Bu da çok önemli? Yani evlerinde otururken yapmıyorlar duayı. Biz genelde böyle evde otururken yapıyoruz. Allah'ın bir çıkış yolu gözler. Yani diyoruz. Ee, onlar evden çıkmışlar, mağaraya gitmişler, mağaraya girmişler. Ondan sonra diyorlar ki, Rabbena adina millenunke rahmet. Ey Rabbimiz bize kendi katından bir rahmet indir ve heyyiklenemin emrine reşede ve bize doğru yolu göster. Doğru yolu kurtuluşu, rüştü, iyi kötüyü birbirinden ayırt etme yeteneği ver bize diyorlar. Çünkü ne anlıyoruz biz bu doğadan arkadaşlar? Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Nedir mesele? Mesele şu arkadaşlar, bunlar bir avuç genç, sayıları konusunda ilk laflar var, yedi, sekiz neyse, bir avuç genç arkadaşlar. İçlerinde bulundukları, yaşadıkları toplumda hiç kimse iman etmiyor. Hiç kimse. Ee, Allah'a şükür biz öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Ama arkadaşlar bizim de bazen tek başımıza kaldığımız durumlar oluyor değil mi? Yani bazen bakıyorum ben şimdi kendi hayatıma. Bir de eskilerin bize söylediklerini hatırlıyorum. Geçen de böyle bir alışveriş yaptım arkadaşlar. Sonra hemen çocukluğumdan böyle komşumuzun, komşuda arkadaşımızın bir amcası vardı. Onlarda kalırdı çok yaşlı. Biz de böyle alışverişi yapıp getirince böyle aldığımız şeyleri adam böyle oturduğu yerden bakardı. Çum çaput bunlar, çum çaput bunlar derdi. Yani bakın ama biz ona şey yapardık yani niye böyle yapıyor hani niye aldığımız şeyleri eleştiriyor beğenmiyor beğenmemek değil yani onlara o kadar değer vermemizi o kadar para harcamamızı o kadar önemsememizi onlarla mutlu olmamızı yadırgar o. Bize bakın öğretici olmuş yani neredeyse 50 sene sonra benim aklıma geliyor ve bakın bu camide onu hatırlatıyorum. Onun için bazen tek başınıza kalırsınız, aile içinde, arkadaş grubunuzun içinde. Doğruyu söylersiniz yani sizin söylediğiniz doğrudur, yapmak istediğiniz şey doğrudur. Ama bütün herkes size böyle bakar, ne diyorsun ya? Yani, mesela küçük bir örnek vereyim. Oturdunuz, kahveler geldi, dedikodu başladı. Arkadaşlar, ya yapmayın arkadaşlar, gene mi? Hani böyle birinin arkasından konuşacağız dediniz. Herkes size nasıl bakar arkadaşlar? Söyleyeyim, böyle yapmaya devam ederseniz bir süre sonra kahve sohbetlerine davet edilmezsiniz. Bir arkadaşım vardı, rahmetli oldu. Çok böyle müstakim bir insandı, yani dosdoğru bir insandı. Allah rahmet eylesin Haluka Hanım. Eski e, Üsküdar Amerikan Kız Kolejinden mezun yani. Ben tanıdığımda çok yaşlıydı zaten. Çok eski mezunlardan. Bir gün yolda giderken o kolej döneminden bir arkadaşımla karşılaşmış. İşte laf açmış. Arkadaşı demiş ki biz demiş her zaman toplanıyoruz işte arasıyla arkadaşlarla demiş. Aramızda kolejler var bilir bu grupları, toplantı gruplarını. E, Haluk Hanım da rahmetli demiş ki Aa, beni neden çağırmıyorsunuz demiş. Hani aynı dönem arkadaşlar. Şimdi arkadaş da dürüstmüş arkadaşlar, bu dürüstlük karakter kuvvetiyle ilgilidir. Kafirde de olur, Müslüman'da da olur, münafıkta olmaz. Münafığın çünkü karakteri zayıftır. Karakteri zayıf insanlar iki yüzlüdür. Cesur canın fikrini söyleyemez. Şimdi bu arkadaşı demiş ki, ha yoksun demiş, seni çağırsak demiş, kağıt oynatmazsın günah dersin, dedikodu yaptırmazsın günah dersin. İşte ne bileyim, şu konuyu konuşamayız günah dersin. Vallahi ağzımızın tadını bırakmıyorsun, onun için seni çağırmıyoruz demişler. İşte anladın muyum? bazen tek başımıza kaldık. Aslında çağrılmamanız oraya kıyamet günü sizin için bir hüccet. Umarım inşallah Hülkan'ın içinde hüccet olmuştur. Yani bazı günah yerlerinde, günah işlenen yerlere çağrılmamanız dışlanmanız. Dışlanıyorum diye üzülmeyin arkadaşlar. Hangi konuda dışlanmanıza bakın? Aslında Allah sizi belki de koruyor. Çünkü yani bu ashab-ı keyfin kıssası açısından söylüyorum. Yoksa toplum dışı olmak ideal değil mi? değil mi? Yalnız şunu söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Hangi e, muhitte yaşarsanız yaşayın. Özellikle henüz karakterini, kimliğini, e, ahlakını oluşturma döneminde olan küçük çocuklarınız varsa, e, bu işte aşağı yukarı 15-16 yaş öncesi, çünkü bundan sonra zaten seni sürüklemenle bir şey yapmıyorlar, mutlaka ve mutlaka, çok uzakta da olsa sağlam Müslüman insanlarla, o, o ailelerle onları tanıştırıp ve görüştürün. Para harcamak zorunda da kalsanız, yol masrafı, işte gün, zaman harcamak zorunda da kalsanız mutlaka arkadaşlar sadıklarla beraber olun, salihlerle beraber olun. Kaç tane ayet, kaç tane hadis var. Eğer arkadaşlar bir insanın tek başına, tek başına böyle hani ashab-ı kehf gibi bir mağaraya sığınıp uyutularak değil, tek başına hayatta, ayakta ama tek başına. E, dezavantajlı bir toplumun içinde, kelimelerimi dikkatli seçmeye çalışıyorum, kimseyi küfürle bilmem neyle, etmemek için kimseye, yani kendisi gibi olmayan bir dünyanın içinde onun sonuna kadar Müslüman kalması mümkün olsaydı peygamberimize hicret emri gelmez. Bak hicret niçin geldi arkadaşlar? Çünkü sen çünkü bak şunu da unutmayın. Peygamberimize ne diyorlardı? Evinde ne yaparsan yap bize de dediler ya zamanda şey dediler. Başınızı örtecekseniz evinizde örtün. <gülüyor> ne kadar ironik ya. Yani. E, evinde ne yaparsan karışmıyorlar peygamberimize. Evinde sabah kadar namazını kılsın, Kur'an'ı okusun ama Kâbe'de okuyamaz. Kâbe'de kılamazsın. İşte sen Allah'a mı tapıyorsun? Yıldız mı? neye taparsan tap ama benim kutuma söz söyleyemez. Onlar diyorlar yani müşrikler. Yani sosyal hayatta sen bir Müslüman olarak konuşamazsın, bulunamazsın, davranamazsın. Benim gibi davranırsan veya bana karışmazsan bulunabilirsin. Dedi der Peygamberimiz arkadaşlar. Peygamberimiz bıraktı mı mücadeleyi? Hiç bırakmadı. Ama ne zaman ki artık mücadele fayda etmez noktaya geldi, ne oldu arkadaşlar? Hicret var oldu. Yani insan sosyal bir varlıktır arkadaşlar. Çevresinden etkilenir. Gerçi ben şimdi hepinize sorsam vakit olsa, çevrenizden etkileniyor mu? Yok ben hiç etkilenmem der genelde insanlar genelde yani etkilenmediğini zanneder. Ama aile albümlerinize bakmanız bile yeterli değil. Modadan ne kadar etkilendiğinizin insanların üzerindeki saçma sapan teslim kıyafetlerinden şimdi bize saçma sapan geliyor. Bizimkiler de bizden sonrakilere öyle gelecek. Sonra bir sonraki nesil de bunlar yıldız olacak, moda olacak. Tekrar sandıklardan çıkarılıp saklanmışsa eğer satılacak veya işte taklitleri yapılacak. İnsan çevresinden etkilenir, çevresini de etkiler arkadaşlar. Hiç etkilenmeyen, çevresinden hiç etkilenmeyen gerçekten ve çevresini dönüştüren, kendisi bir hareket başlatan ve çevresindeki insanları etrafında toplayıp onları dönüştüren lider ruhlu insanlar vardır ama onlar bir trendeki arkadaşlar lokomotif kadardır. Yani tren istediği kadar uzun olsun o treni bir tane vakon çeker, lokomotif. Geri kalan hepsi onun peşine takılır değil mi? Toplumun çoğunluğu arkadaşlar etkilenir. Etkilenenler grubundadır. Çok azınlık işte toplum önderleri, kanaat önderleri dediğimiz, lider şahsiyetler dediğimiz insanlar da onları etkiler. Bugün bu etkilenme tarihin en üst düzeyinde şu anda. Tarih boyunca olan etkilenmelerin en üst düzeyini yaşıyoruz kanaatimce e, dijital dünya sayesinde. Sayesinde mi dersiniz, yüzünden mi dersiniz? Dijital imkanlar. Çünkü artık insanlar herkes birbirini takip edebiliyor. Ve etkilenme oranı etkileme da, da çok çok yüksek. Hatta sırf dijital dünyadaki o güzellik anlayışının peşine takıldığı için estetik yaptırma oranlarındaki artışların sebebini biraz da oraya bağlıdır. Yani arkadaşlar bu asla bu keyf şunu demediler. Ya biz kuvvetli şahsiyetleriz, biz etkilenmeyiz toplumdan. E toplum hepsi tamamen kafir olsun varsın, biz kendimizi koruruz bu toplumun içinde. Demediler arkadaşlar. Bir mağaraya sığındılar. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Mağara burada semboliktir. Jung'un... Bu Kes suresi üzerine ve e, yorumları var ve onun ardından giden pek çok psikolog gelirken de bir tane öyle bir konuşma dinledim. Pek çok psikolog bu e, kısmı insanın gelişimi e, ve işte şahsiyetin e, oluşumu ve gücü ile ilgili yorumluyorlar. Oralara girmeyeyim şimdi biz camideyiz işin dini boyutuna bakalım. Ama şu kadarını söyleyeyim Yun diyor ki. Diyormuş ki, arkadaşlar ben birinci eczem değil, anlatan hocadan dinlediğimi söylüyorum. İnsanın içgüdüleriyle bilinci arasındaki çatışmayı anlatır bu soru. Sure, ne yapman gerekiyor? İçgüdülerin ve o içgüdüler ne işte bizim hayvani tarafımız sana sürekli bir şeyler söylüyor. Şimdi bu asabı kehfi düşünün. Belki bunlar zeki çocuklardı, yetenekli çocuklardı, gençler bir defa. Çevreler, bunların aileleri yok mu? Bunların sevdikleri yok mu? Belki birine aşıktılar. Bir hayal kurun yani. Ticaretleri vardı belki, belki bir meslekleri vardı, bir sanatla ilgileniyorlardı. Hepsini bıraktılar arkadaşlar. Hepsini bıraktılar. Hepsini bıraktılar. Bir mağaraya sınırlar. Niçin? Dediler ki biz bu toplumun içinde yaşamaya devam edersek imanımızı kaybedeceğiz. Veya canımızı kaybedeceğiz. Yani ya bizi öldürecekler ya da dönüşeceğiz. O topluma dönüşeceğiz. Mağaraya çekildiler. yok ne diyor? Mağara diyor kişinin iç dünyasıdır. Oralara girmeyeyim. Yani biz bazen arkadaşlar... Ee, toplum dışında, hani onlar 309 yıl kaldılar Kur'an-ı Kerim'e göre. Biz 309 gün hayatımız boyunca kalalım. Hani 3 gün kalalım, yılda 3 gün kalalım. Arkadaşlar biraz toplumun dışına çıkmak ve kendi iç dünyamıza dönmek ihtiyacındayız. Şahsiyetimizin kuvvetini, orijinalliğini, biricikliğini önce keşfetmek sonra korumak için. İslam da bunun karşılığı, bakın bizim dinimiz arkadaşlar bunu da sistematize etmiş bir şekle bağlamış. Bunun karşılığı İslam'da itikaftır. Her, ayın, her yıl 10 gün, Ramazan ayının son 10 gününde dünya işlerini azaltmak, azaltmak değil neredeyse sıfırlamak, Yemeği, içmeyi çok azaltmak, dünyayı bırakmak, tamamen iç dünyamıza dönüp kadınlar evlerinde yapar, erkekler mescitlerde yapar. Tamamen iç dünyana dönersin, tefekkür edersin, hayatını gözden geçirirsin, karakterini gözden geçirirsin, eksiklerini düşünürsün, yapmak istediklerini düşünürsün, günahlarını hatırlarsın, tevbe istiğfar edersin, namaz kılarsın, ibadet edersin. itikaf insanın iç dünyasına dönmesi demektir. Yalnız arkadaşlar, peygamber Bizim peygamberlikten önceki 3 yıllık kesintili ama 3 yıl boyunca devam eden inziva hayatı ve itikaf İslam'dan sonraki itikaf sünnetini birlikte düşündüğümüzde İslam'daki itikaf e, Hristiyanlık'taki e, ruhbanlıktan hangi yönüyle ayrışıyor pek çok yön var da arkadaşlar İslam'da içine çekilmek dışarıya dönmek için topluma dönmek için orada kalmak yoktur yani bütün toplumu dışlıyorum, kimseyle görüşmüyorum, azalttım hocam diyor, kimseyle görüşmüyorum diyor. Bu da hastalıklı bir noktaya insanı götürür. Biz... E, toplum, toplumsal varlıklarız, insanlar toplumsal varlıklardır, insanın insana ihtiyacı vardır. Ama sürekli toplum içinde olmak da bizim şahsiyetimizi zayıflatan, bizi dönüştüren farkına varmadan arkadaşlar 3-5 yıl sonra bir bakmışız ki onlara benzemiş. Hiç elime dönüp kendini muhasebe etmezsen. Bu bakımdan arkadaşlar, bu kısmın bu girişinden benim anladığım e, beş tane ilke çıkarmışım bu e, ayetler kurulundan arkadaşlar. Toplumun seni her anlamda dönüştürmesine izin verme, sınırlarını belirle ve koru. O sınırlar ihlal edildiğinde o insanla görüşmelerini azalt. azalt. Biraz içine dön yani. Bunu yaptığında bedel ödemen gerekebilir. İşte demin anlattığım çağrılmaz. Bir takım insanlar seni çok sevmeyebilir. Yani bedel ödemen gerekebilir. Bu bedeli göze al. Çünkü niye sen... Tabii bu şu, bu şu çok önemli arkadaşlar. Bu çok konuşuluyor sosyal medyada da. Seçilmiş yalnızlık insanı geliştirir. Mecbur kalmış yalnızlık ise hasta eder. Mecbur kalınmış yalnızlık ne demek? Sen görüşmek istiyorsun ama kimse yok. Sen arıyorsun beni de arasınlar, beni de çağırsınlar diye ama kimse yok. Tabi orada da sorgulanması gerekir. Neden etrafın bu kadar boş kaldı? O ayrı bir şey. E, terapi sebebi yani. Bu mecbur kalınmış yalnızlık. Seçilmiş yalnızlıkta ise bir dakika ya ben bu akışa kendimi kaptırmak istemiyorum. Bu... Ben böyle yaşamak istemiyorum, bir dakika ben bir düşünmek istiyorum, ben buraya mı aitim, bu hayata mı aitim diye kendi içinize dönmek, kendinizi muhasebe etmek e -tir, tavsiye edilen. Ama bunun bir bedeli olabilir çünkü o kendini bulduğunda arkadaşlar bak bunu unutmayın kendinizi bulduğunuzda, kendi prensipleriniz, ilkeleriniz, ahlaki anlayışınız, mesela para konusunda, mesela israf konusunda, mesela gösteriş konusunda, mesela ne bileyim işte aile hayatı konusunda, zamanınızı neye harcayacağınız konusunda, ilkeleriniz olduğunda bu ilkelerden ilk önce kim rahatsız olur arkadaşlar? En yakın çevreniz. Bunu unutmayın. Çünkü en yakın çevreniz özellikle kadınları... Bir nevi hayat destekçisi, hani hizmetçi demeyeyim de daha kibar bir laf koyayım. Yani onların yardımcısı gibi görmek ister, en yakınca. Ve bunu kötü oldukları için yapmazlar, öyle bir yardımcısı. Şimdi ben düşünüyorum, mesela ben eve geldiğimde, hep bu verdiğim bir örnektir, eve geldiğinizde, ben bir de size örnek vereyim, eve geldiğinizde bir bakıyorsunuz ki bütün bulaşıklar yıkanmış. Makine boşaltılmış, tezgah toplanmış, iki kap yemek ocağın üstünde duruyor. İlk önce şaşırırsınız değil mi? Ya kim yaptı bunu falan dersiniz. Ama ikinci gün böyle, üçüncü gün böyle, dördüncü Yani bu bir ay böyle olsa evdeki birisi, ismini vermeyeyim, birisi bunları yapıyor olsa arkadaşlar. Bir ay sonra bir gün yapmasa ne dersiniz? Niye yapmadım? Bugün niye yapmadım dersiniz? Niye? Çünkü onun vazitesi olduğu vardır. İşte biz de böyle yani kendimizi etrafımıza böyle onlara hizmet eden, onların işlerini kolaylaştıran. Bu da ibadettir. Bunu, bunu da küçümsemiyorum. İnsanın kendi ailesine hizmeti ibadettir. Ama haddini aştığında bu yani delikanlı olduğunuz bile sizden su istiyorsa... Bu haddini aşmış bir şey demektir yani. Bu artık hizmet değildir. Haddini aşmıştır. İşte böyle ya ben de karar verdim oğlum. Şu anda benim Kur'an okuma saatim. Mesela evde birileri var. Diyorsunuz ki ben her gün bir cüz Kur'an okumaya karar verdim. Bunu da düşündüm ne zaman uygun. Akşam saatleri uygun işte saat yedi buçuk ben mutfağı kapatıyorum bundan sonra kim de isterse kendisi alsın ben gidiyorum Kur'an okumaya Dediğinizde aileniz harika ya annem ne kadar güzel bir şey yaptı der mi? Arkadaşlar genelde demez çünkü tersine alıştırdığınız için iyi akak demeden etkuk demeden süt verdiğiniz için dolayısıyla ilk önce yakın çevreniz bu kuvvetli şahsiyetten rahatsız olur işte ne bileyim yani şimdi bazı örnekler verip böyle adımın feminist'e çıkmasına sebep olmayayım. Ama yani çok da korkmuyorum hani toplumda. Bu, o yaşa gelmiş. Hani ölmüş kurt, ne derler? Ölmüş kurt, şey yok. Kurttan kork, ölmüş koyun kurttan korkar mı? Doğrusu bu. Ölmüş koyun kurttan korkmaz arkadaşlar. Yani mesela ya bugüne kadar hep sizin için harcadım çocuklar. Şimdi emekli oldun. Bu emekli maaşımı da artık kendim için harcayacağım. Bundan sonra benden size, benden bir şey beklemeyin. Hepinizin işi var, mesleği var, hayatı var. Ee, bundan sonra ben sadaka vermek istiyorum. İşte yılda bir kere uğraya gitmek istiyorum. Hatta benim ihtiyaçlarımı siz karşılayın. Ben bu parayla Umre'ye gideceğim, sadaka vereceğim falan deseniz. Çocuklarınız harika anne ya, ne kadar güzel bir karar almışsın der mi çoğu zaman arkadaşlar? Onun için her konuda bu böyledir. Önce en yakınlarınızla bir sürtüşme yaşarsınız. Bu sürtüşmeden dolayı tahmin ediyorum bu dua. Dua niçin gerekiyor arkadaşlar? Çünkü gücümüz yetmeyebilir bizim bu şeyi aşmaya. Bu kendine dönüşüm, ilkelerine dönüşü, bu kuvvetli şahsiyeti oluşturmayı başarma konusunda zayıf kalabiliriz. Yarı yolda pes edebiliriz. Onun için bazen doğruyu yanlışı karıştırabiliriz. Onun için duaya çok ihtiyacımız var. Yani bir yola giren kişinin bu yol isterse bir mağaraya çıksın arkadaşlar kendi içine dönmek diyelim ona duaya çok ihtiyacımız var. İşte bu dua çok kıymetli. رَبَّنَا عَتِنَا مِلَّدُنْكَا رَحْمَتَنَ Yani Rabbimiz bize kendi katından bir rahmet ver. Ne demek mesela bizim anlattığımız bu konu için söyleyelim. Ne demek? Ya Rabbi ben bir şeyler yapmak istiyorum. Kendimi biraz e, tanımak, kuvvetlendirmek, biraz hayal, amel defterimi doldurmak istiyorum artık ben ya. Hep böyle. Boşa bir hayat yaşamak istemiyorum, amel defterimi doldurmak istiyorum ama bunu rahmetle, yumuşaklıkla, güzellikle yapmamı nasip et. Çünkü rahmette kavga yoktur arkadaşlar, rahmette çatışma yoktur dikkat ederseniz. Ve bazen yolumuzu şaşırabiliriz, ayağımız kayabilir, işte çok yeterince kuvvetli duramayabiliriz ve ne diyoruz? Ve heyi Lenamin min emrina Bizim hangi işimizle, hangi adımı atmamız daha doğru olur bize onu göster yavrum. Doğru yolu bize göster diye duaya da ihtiyacımız var. İçimize dönmeye, toplumdan zaman zaman uzaklaşmaya ihtiyacımız var. Ama bu süresiz olmayacak. Buradan çıkardığım ilkeler bunlar. Bir müddet sonra döneceksin. Ne geldi arkadaşlar? Ben aslında bir 40 ayet kadar hazırlık yapmıştım ama ilk 10 ayeti, 12 ayeti anlatabilmiş oldum. Şöyle kısaca sonuca doğru gidelim. Ashabı kef arkadaşlar, kuvvetli bir imanla o mağaraya sığındılar çünkü topluma benzemek istemiyorlardı. Şimdi ee, şirke dönmek, onlar gibi olmak istemiyorlardı. Ee, Cenab-ı Hak onlara hidayet etti. Arkadaşlar sonra da diyor ki yani imanla hidayet arasında bir ilişki var. Ayetlerin devamına baktığımızda. imanla hidayet arasında bir ilişki var ve en sonunda da <gülüyor> Cenab-ı Hak onlara diyor ki, efendim bir dakika bu 15. ayette olacak. 14, 14. cünyede varabout ne alakalı Biz onların kalplerini sağlamlaştırdık diyor. Yani arkadaşlar bir yola girersiniz. Örnek verdim. Her gün bir cüz okuyacağım. Ya da her ay maaşımı alımda bir sadaka vereceğim. Ya da bundan sonra her gece gece namazına kalkacağım. Onun için de erken yatacağım, kusura bakmayın, deva halisi. Siz on kadar oturabilirsiniz, ben dokuzda yatacağım çünkü teheccüde kalkmak istiyorum. Dediniz, bir yola girdiniz. Arkadaşlar bu yol doğru mu? Doğru. Hani bu verdiğim örnekler, siz örnekleri çoğaltabilirsiniz. Veya da çoluğunuz çocuğunuz sizi günaha teşvik ediyor, israfa teşvik ediyor, başka hayatlara sizi sürüklemek istiyor, arkadaşlarınız e, sürüklemek istiyor. Yok ben or oraya gelmeyeceğim. İşte öyle bir düğüne ben katılamayacağım. İşte alkollü vesaire mesela uymuyoruz siz gibi bir yol ayrımında arkadaşlar neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? Kalbimizin e, o yolda yürürken sarsılmamasına ihtiyacımız var. İşte o Allah'ın lütfu. Ama neyle oluyor arkadaşlar? İlk önce sen imanın gerektirdiği adımı atabilirsen. Onun için peygamber efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? E, kul Allah'a yürüyerek yaklaşırsa Allah kula koşarak gelir diyor. Hadesi 1'siyle. Ben diyor kulum bana bir adım yaklaşırsa ben ona on adım yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim diyor. İlk adım kimden yani? İlk adım kuldan arkadaşlar. Dolayısıyla iman birinci aşama. İkinci aşama doğruyu bulmak ve ona tabi olma kuvveti. Yani bir şey doğruysa yapacaksın. İki ileri bir geri. Bakın Peygamber Efendimiz'in sahabesi arkadaşlar. Hadi ilk günden itibaren sayalım. 20 yılın içinde bir medeniyet kurdular. Biz 20 yılda bir tane kendi şahsiyetimizi, ahlakımızı bile yani. Peygamber Efendimiz diyor ki bir kul 60 yaşına geldiğinde Allah'a karşı bütün mazeretleri bilmiştir Hiçbir mazereti kalmaz diyor 60 yaşında. Niye? Çünkü gençliği yaşadın, yetişkinliği yaşadın, yaşlı bir kısmını yaşadın. Hala mı yani? Hala mı aklın başına gelmedi? Onun için tabi olma, üçüncüsü doğruyu yanlıştan ayırt etmeye yarayan akıl nuru, dördüncüsü kalbin pekişmesi. Bu aşamaları birer birer gerçekleştirmeye bakmalıyız arkadaşlar. Ben bunlardan hangisiyim? İman... Doğru, imanın söylediği doğruya tabi olma, o yolu yürürken yol ayrımlarında doğruyu yanlıştan seçebilme ve kalbinin hiç pişmanlık duymadan, hiç acaba şöyle de mi yapsaydım demeden o bulunduğun yoldan razı ve hoşnut olması. Bu aşamaları birer birer gerçekleştirmeye bakalım. Hep beraber bu da dua yerine geçsin arkadaşlar. Birinden ötekine geçerken Sorun yaşıyorsak, yani imanımız amele dönüşmüyorsa, amelimiz istikrara dönüşmüyorsa, istikrar kalp kuvvetine dönüşmüyorsa, sorun yaşıyorsak, sebebini kendi iç dünyamızda bulmamız için bir mağaraya çekilmemiz lazım. Mağara aramayın, buradaki mağara sembolik yani. Bir neden yani, neden ben inandığım şeyi yapamıyorum? Neden ben istikrarlı değilim, bir öyle bir böyle yaşıyorum? Neden bu namazı düzgün kılamıyorum? Diye kendi iş dünyamıza bakmamız lazım. Yoksa arkadaşlar e, Peygamber Efendimiz'in buyurduğu üzere e, şeytan arkadaşlar zayıf karakterli mümini çok kolay kandırır. Çok kolay kandırır. İsterse abid olsun. Peygamber Efendimiz o yüzden diyor ki şeytan bir alimi kandırana kadar bin tane abidi kandırır. Niye? Çünkü düşünmüyor davranışları üzerinde e doğruyu yanlıştan ayırt edecek bir bilgi, irfana, ilim ve irfana sahip değil. Bu açıdan da bu meclisler büyük fırsatlardır. E, Kur'anla bağınızı kuvvetli tutmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Orada her şey var. Velârat bin velâyat bin ilâfi kitab mubin kuru veya ne ne varsa. Hepsi bu apaçık kitaptadır. Arkadaşlar e, kendi hayatımızı da orada görürüz. Eksiklerimizi de görürüz. Yolumuzu nasıl çizeceğimizi de görürüz. Bizden önce bu yolları yaşayan insanların tecrübelerini de görürüz. Mesela işte biz 14-15. ayete kadar okuyabildik. Siz buradan sonrasını Şimdi çalışmalısınız, bakmalısınız bu kısada, bu surede daha ne kısalar anlatılıyor. Peki camiyi 12'de boşaltacağımıza söz verdik arkadaşlar. Ee, Cenab-ı Hak e, cümlemiz için hayırları kolaylaştırsın, şerleri e, uzaklaştırsın ve e, huzuruna gurur duyulacak bir hayatla çıkmamız için her türlü engelden bizi rahmetiyle, lütfuyla muhafaza etsin inşallah.